Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ama ba'd. Değerli arkadaşlar, İmam Ebu Zekeriya en-Nevavi rahimehullah'ın Riyadu Salihin adlı hadis kitabını okumaya devam ediyoruz. Bir önceki geçen haftaki bahsimizde insanın kerem sahibi olması, cömert olması, infakta bulunması hayır yollarında malını harcaması konusundaki hadisleri almıştık. Bu hafta İmam-ı görüyorsunuz, tertip olarak da birbirine yakın konuları zikrediyor. Babun ı nehyi anil buhli ve şuh, cimrilikten yasaklanılma, alıkonulma bahsi babu diye bizlere burada ne yaptığı bir bab zikretti. Al-Bukhul, <gül> alimler diyorlar ki, al insanın üzerine vacip olan İnfakı ne yapması yerine getirmemesi, üzerine vacip olan harcamayı yapmaması. Eşşuh ise eşşuh ise buhulun yani cimriliğin daha bir üst derecesi, yani cimrilikten de öte artık. Muhammedü Aleyhisselam Allah burada ee, Lail suresindeki ayetleri zikrediyor. Allah Teala buyuruyor ki, bakile kim cimrilik yaparsa harcamazsa Allah yolunda infak etmezse وَاسْتَغْنَا kendini mustagni kabul ederse kendini hiçbir şeye muhtaç hissetmezse zaten Allah yolda bir insan harcamıyorsa diyor ki alimler yani o insan belli bir süre sonra kendini ne hisseder? hiçbir şeye muhtaç hissetmez mustagni hisseder kibir vardır Görüyorsunuz etrafınızda da bu tür insanlar çoktur değil mi ama eli harcamaya alışan bir sonraki bahiste gelecek inşallah isar var Ondan sonra muvasat var, saha var. Bunların hepsi mertebe. İsar, insanın malından öyle harcaması ki harcadığında ne yapıyor? Malının çoğu gidiyor. Hatta aslı gidiyor diyorlar yani. Öyle veriyor ki adam. Buna İsar deniyor. Saha ise veriyor ama yani malından hiç kıpırdama yok, oynama yok. Muvasa ise biraz daha ikisi arasında bir mertebe. Konusu kendini zikredeceğiz. Allah sallahu diyor, ve emmâ men ve ve kezdeb bil husna Husna burada hakkı Kur'an'ın getirmiş olduğu hidayeti Allah Teala'nın Allah yolunda harcayana vereceği mükafatı yalanlarsa bir insan fe en yusiruhu lil Onu diye biz zor olana sürükleriz. Zor olanı ona kolaylaştırırız. Yani zor olan onun için artık kolay olur. Yani allah Teala'nın sevmediği, sebep razı olmadığı şeyler onun için artık çok kolay yapılan şeylerdir. Bir Müslüman için çok zordur onları yapmak. İçki içmesi, zina etmesi. Değil mi? Ama onun için artık o kolaydır. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا tarada. Öldüğü zaman, helak olduğu zaman da o adama diyor malı cimrilik yaptığı malı ne yapmaz? Fayda vermez. Halimler diyorlar ki burada Hali böyle olan, Allah yolunda harcamayan ve kendini mustagni sanan kimselerin cezası iki tanedir. Birincisi, zor olana ne yapılması? Sürüklenmesi. Zor olanın ona sevdirilmesi. Kötü olanın, Allah'ın yasakladığı şeylerin, haram olanların haram olanın ona sevdirilme cezası. Bir de, öldüğü zaman, helak olduğu zaman bu sahip olduğu malını, malından hiçbir fayda görmemesi yani Cimrilin ve mustagni hissetmenin ucubeti cezası bu. Diğer ayette Tabii ayetin devamında Leyl suresinde yani ayetten önceki bu ayetten önce Allah Teala diyor ki men Kim verir? Verir ve sakınırsa, takvalı olursa, korkarsa mustağını hissetmiyor kendini. Yani onlar veriyorlar. Verirlerken de kalplerinde ne var? Korku var. Ve saddaka bilhusnâ Ve allah Teala'nın vereceği mü mükafatı da tasdik eder, doğrularsa Fesenu yessiruhu lil Biz de diyor allah Teala bunun mükafatı olarak, karşılığı olarak ne yaparız o kimseyi? Allah yolunda harcayan kimseyi. Hakkı tasdik eden kimseyi. Kolay olanı ona kolaylaştırırız. Yani artık namazlar onun için kolaydır. İbadetler onun için kolaydır. Oruç onun için kolaydır. Harama bakmamak onun için kolaydır. Zikir çekmek onun için kolaydır. Kur'an okumak çok kolaydır. Ama diğerine geldiğiniz zaman, cimriyi gördüğünüz zaman bakarsınız ki kendini mustağını hisseder. Kur'an okumak onun için bir daha taşımak kadar, daha yüklenmek kadar zor bir meşakkatli bir iştir. Tabii. Bu haslet, kötü bir haslet. Hemen akabinde eee Suresi'ndeki 16. ayeti ediyor bizlere. Diyor ki: "Ve men şu şuhâ nefsihî fe ulâike Kim nefsinin cimriliğinden korunmuş ise diyor Allah Teala. Yani kim cimrilikten korunmuş ise öyle bir hasleti yoksa işte onlar kurtuluşa eren, kurtuluşa ermiş kimselerdir. Tabii kişinin muvaffak kılınmasının bir alameti, bir şey nedir? Kişinin Allah tarafından muvaffak kılınmasının, başarılı kılınmasının e, alameti kulun yapacağı amellerle kendisi arasındaki engellerin kaldırılması. Bakıyor ki kul yani subhanallah. Salih ameller onun için böyle su gibi yani. Çok kolay. Namaza gitmesi o kadar kolay. Denk geliyor bir yerde. Bakıyor. Cemaatle namaza yetişiyor. Oruçlu. Pazar, bir günleri oruçlu geçiyor. Umre'ye gidiyor, geliyor. Gece kıyam namazına kalkıyor. Harama, haram onun için çok bir dert değil. Böyle harama bakmak çok sıkıntılı değil. Niye? Çünkü tevfik var. allah Teala'nın muvaffak kılması var. Yani kulun kendisiyle bir alakası yok bunun. Yani allah Teala kulu muvaffak kılınca kul bunları işliyor, yapıyor. Ama allah Teala mahrum edecekse kulu bilin ne acaba hani Cemaatle namaza gitmemesi için binlerce bahanesi var kurun. Değil mi? Uyku öyle bir ağır geliyor ki ona namaz kılmaması için, sabahleyin camiye gitmemesi için. Üzerine ne yapmışsın? Tonlarca ağırlık bırakmışsın sanki. Öbür kişi ise kuş gibi uyarıyor. Bu, bu bapta İmam bir tek bir hadis diyor, Cabir hadisi. Diyor ki, enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi... Ee, her salih amel işlendikçe diğer salih bir amelin kapısı açılıyor. Bu da çok önemli bir husus. Bununla alakalı rivayetler var. Mesela rivayette şöyle deniyor: İnna siddq yehti ilal bir, ve inna al bir yehti ilal Sadakat, yani sadık olmak, doğru olmak, Allah ile birlikte, insanlarla birlikte olmak nereye götürür diyor. İl İtaata iyiliğe, güzelliklere götürür. Salih amellere götürür. Bir de neye götürür? İlel cenne. Kişiyi cennete götürür. Kademe kademe. Yani kul bir yerden deniz atlan taş gibi düşünün. Tek noktayla başlıyor. O açılır açılır büyür büyür gider. Kul işinde, gücünde, ticaretinde çok yalanı alıştıysa az sonra gelecek zaten. İnsanlarla yalanı alıştıysa, Rabbine karşı ana alıştıysa. Onun gideceği yer bir değildir, itaat değildir, iyilik değildir ve dolayısıyla da cennet değildir. <gülüyor> Diyor ki Aleyhissalatu vesselam ve inner racul la Kul kişi öyle bir kişidir ki doğruluğu doğruluğu bırakmaz. Doğruluğun üzerinde sebat etmeye çalışır. Doğru söylemekle uğraşır. Yalan söylemek onun için çok ağırdır. Tak ediyor hatta yok tebe inde azze ve celle siddiqa. Allahu Teala'nın katında bu kimse ne yazılır? Kimlerden yazılır? Sıddiklerden, sadıklardan, doğru söyleyenlerden. Artık onun için ağzından yalan çıkması, yalan söylemesi nedir? Bir zillettir, bir zülldür Onunla birlikte çok büyük bir kusurdur, ayıptır ve utanma özelliğidir. Dili ağır gelir, dili kıpırdamaz. Görürsünüz böyle. Adam konuşurken böyle yüzü kızarır, alışık değildir. O toplumda böyle insanları pek sevmezler değil mi? Maalesef. Aleykümselam aleykümselamu aleykümselamu <gülüyor> İnne el kezbe yehdi ila'l fujur. <gülüyor> Deyekale aleyhisselam yalan söylemek kişi nereye götürür? Fucura. Günaha götürür. Ve inne'l fujura yehdi ila'n nar. <gülüyor> Günah da insanı nereye götürür? Ateşe götürür. Ve inne'r racule la yataharru'l kezbe. Öyle görürsün ki diyor adam yalan söylemek için binbir takla atar değil mi? Öyle vardır yani. yani. Adamın işi gücü yalandır. O anda bir sanat olmuştur onun için artık yalan yani. Yani kimileri mesela yalan söylemek için düşünür. Böyle gözleri boşluğa bakar, aklından böyle bir boşluk geçer, ondan sonra yalan söyler, karşıdaki yalan söyledi. Kimileri de vardır ki, o anda yani bakmışsın yalan söylemiş. Ha, güzel bir şey mi? Hayır. Diyor ki bak öyle yalan söyler, yalanı arar, yalanın etrafında dolaşır o kimse diyor. Ta ki Allah katında ne yazılır? Kezzab. Yalancı. Ne kadar kötü bir şey. Yani bu bir insanın çok yalan söylemesi Allah'ın katında yalancılardan yazılmasının bir alameti, bir sonucu aslında. Büyük bir haslet. Evet, belki bu dünyada işini gördüğünden dolayı, işini gördüğünden dolayı, işlerini yoluna koyduğundan dolayı, ne yapılabilir? Parmaklarla işaret edilen bir adam olabilir. Ama Allah katında, gökte, yukarıda bu adam hakkında ne deniyor? Geçen haftaki derste hatırlıyorsunuz, adam gök sahbine ne yapıyor? Bulutların içinden bir ses duyuyor. Ne diyor bulutun içindeki melek? Buluta falan canın diyor, tarlasına yağmuru dök. Şaşırıyor adam, Allah Allah diyor değil mi? gidiyor, araştırıyor, yağmuru takip ediyor, bakıyor bir yerde çalışan bir adam var, soruyor, sen kimsin, ismin ne? diyor, senin ismini duydum ben. Ne yaparsın, ne edersin? diyor. Hadisi geçen hafta açıkladık. Yani gökte e, bir şeyler konuşuluyor, bir şeylerin hakkında hükümler veriliyor, birilerine damgalar vuruluyor. Ama yerde kulun neyine göre? Ameline göre. Kulun davranışına göre, salih amellerine göre, gökteki değerin, katı, Allah katındaki, melekler katındaki ismin liste, karar listemi, ak listemi, onu Yeryüzündeki seyrin, yürüyüşün, hareketin ne yapıyor? Belli ediyor. Cabir hadisi radiyallahu anh. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İttakuz zulme. Diyor ki zulümden kaçın. Dünyadaki bir zulüm ahirette fe inne zulme zulümatun yevmel kıyame. Kat kat zulüm olur. Ve attakuz şuh. Cimrilikten uzak durun. Sakının. Fe inne şuhle ehleke men kâne kablekum. Zira şuh, cimrilik ne yaptı? Sizden öncekileri helak etti. Hamallehum ala ensafeku dima'ahum, cimrilikleri birbirlerinin kanlarını dökmelerine, ostahallu <gülüyor> maharimhum, haram kılınan şeyleri helal görmelerine ne yaptı? Sebep oldu diyor Recep vesselam. Yani cimrilik böyle kötü bir haslet. Subhanekallahumma ve hamdük, eşhedü en la ilaha illa ente, ve